Euzubillahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in. Aziz kardeşler, Ehlibeyt mektebi derslerindeki yürüyüşümüz devam ediyor. Hep ara ara dikkatlerinizi çektiğim bir nokta var ya, yine ona dikkatlerinizi çekerek yola revan olalım inşallah. Biz buraya sadece tarih dinlemeye, tarihteki bazı şahsiyetleri anmaya, onların büyüklüklerini ikrar etmeye, mübalağalı ifadelerle onları anlatmaya gelmiyoruz. Derdimiz belli, o büyük insanlardan bu büyüklüklerini anlayarak bugünün dünyasında da onların miraslarını üretebilmek İnşallah o konuda birbirimizi hizaya çekelim sizlerde ben eğer çizgiyi zorlarsam kılıçlarınızı çekin o manada birbirimizi gerçekten uyarmak zorundayız vakit sınırlı yaşadığımız şartlar ağır zaten bizi oyalayan bir sürü şey var ben de o oyalayanlardan bir tanesi olmayayım. İnşallah hakkı ve hakikati anlama, hakkı ve hakikati üretme konusunda bir çaba ortaya koyalım beraberce. Öğrendiğimiz hakikatlerle de hayatımıza yön verecek güzellikler taşıyalım inşallah. Allah bundan geri koymasın. Hepimizi hakikatin talipleri eylesin inşallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, namazı dinin direği olarak takdim etti bizlere. Namazla fertlerin hayatları gerçekten o din binasını doğrultukları zaman toplumun direği olan aile de namazla diriliyor. Onun için biz Efendimizin o sözünü şöyle anlasak ya da şöyle bir ifade ile meramımızı aknasak, dinin direği namaz, toplumun direği de ailedir deriz. Ne zaman ki biz bu iki direği kaybettik, namazları kıldık belki ama, ikame edemedik. İkame edilmeyen namazlar da, canına kılına, kıyılan namazlardı. Sadece kılınan, şekle indirgenen bir namazdı. Öyle olunca da, namaz, hayatın içerisinde istenilen etkiyi ne yazık ki gösteremedi. Gösteremediği için de evlerimiz namazla, o ikame ruhuyla yenilenmedi. Dolayısıyla evlerimizi, ailelerimizi de kaybettik. Ben bugün sizlere çok yakinen tanıdığınız, zaten hayatlarını anlatmaya çalıştığımız iki büyük insandan, Çocuklarına verdikleri iki tavsiyeyi okuyacağım. Belki bizlere, anne ve baba olarak bizlere, baba adayları, anne adayları da var içlerimizde, onlara da emsal olsun, neler önemsenmeli, neler hayatın önüne alınmalı, anne ve babalar olarak çocuklarımıza neleri tavsiye etmeliyiz konusunda, bizlere bir ipucu olsun, bizlere bir emsal olsun, örnek olsun, bu vesileyle de hem namazlarımızı hem de ailelerimizi yeniden gözden geçirmemizin inşallah bir vesilesi olsun. İlk aktaracağım tavsiye İmam Muhammed el-Bakır'ın oğlu Caferi Sadık'a tavsiyesi. Zaten biliyorsunuz İmam Muhammed Bakır'ı birkaç ders önce işledik biz. İlimleri yarıp derinliklerine ulaşan bir imam olarak hayatından çok farklı şeyler söyledik oğlu Caferis Sadık'ın da şu anda hayatının üzerindeyiz. Onun oğlu Caferi Sadık'a tavsiyesi şu: Oğlum, beş kimse ile arkadaş olma, onlarla konuşma, onlarla yol arkadaşlığı etme. Fasık ile arkadaş olma, çünkü o seni az bir şey karşılığında satar. Cimri ile arkadaş olma, çünkü o seni en muhtaç olduğun zaman yalnız bırakır, senden malını esirger. Yalancı ile arkadaş olma, çünkü o seni rezil eder. Yakını uzak, uzağı yakın olarak sana gösterir. Ahmakla arkadaş olma, çünkü o seni kendi seviyesine düşürür. Sana iyilik etmek isterken zarar verir. Akrabaları ile ilişkisini kesen ile arkadaş olma, çünkü o seni başkalarına düşman eder. Kendi lanetlendiği için sana da bu kötülüğü bulaştırır. Sıla-i rahmi kesenin akıbetine ait bir vurgu bu. Beş kişiyle arkadaş olma dedi İmam Muhammed Elbakır oğlu Caferi Sadık'a tavsiyede bulunurken ve bunların kimler olduğunu niçin olduklarını da söyledi. Zaten büyükler sözü çok fazla zayetmezler, az sözle çok şey söylerler. Buradan alacağınızı, aldığınızı ben tahmin ediyorum. Gerçekten anne ve babalar olarak çocuklarımıza sağlayacağımız en önemli şey, okullarından, dershanelerinden, giyim kuşamlarından, şundan bundan en fazla önemseyeceğimiz şey, onların çevreleriyle alan olan ilişkileri yani arkadaşlarıdır. Dolayısıyla burada özellikle İmam Muhammed el-Bakır'ın dikkat çektiği bu noktaya sizlerin de dikkat etmeniz lazım. İmam Cafer'de oğlu Musa Kazıma, inşallah Musa Kazım'ı da size anlatacağım. O da o da ona bir tavsiyede bulunuyor. Bakın ne diyor. Ey oğulcuğum Yüce Allah'ın insanlara taksim etmiş olduğu rızka razı olan kimse zengin olur. Gözünü başkalarının elindekine diken ise fakir olarak ölür. Allah'ın taksimine rızkı insanlar arasında bölüştürmesine razı olmayan Allah'ı bölüştürmesinde suçluyor demektir. Öyledir değil mi? Zaten haset demek... Ne demektir diye size bazen tanım veriyorum. Haset bir yönüyle Allah'a savaş açmaktır. Haşa Allah'a sen işini bilmiyorsun demektir. Yüzbinlerce kez haşa. İşte İmam Cafer de Musa Kazım'a oğluna söylerken buna dikkat ediyor. Kendisinin hatalarını küçük gören başkalarının hatalarını büyük görür. Başkalarının perdesini açan kimsenin Allah evinin içindeki bilinmesini istemediği şeyleri açığa çıkarır. Zulüm için kılıç çeken onunla öldürülür. Kardeşine kuyu kazan kazdığı kuyuya kendisi düşer. Cahillerle düşüp kalkan hakarete uğrar. Alimlerle ilişki kuran ise hürmet ve saygı görür. Kötü yerlere girip çıkan zan altında kalır. Bir daha söyleyeyim bu cümleyi. Kötü yerlere girip çıkan zan altında kalır. Ey yavrucuğum namazını hakkıyla ikame et. İster lehine olsun ister aleyhine olsun daima hakkı söyle. Allah'ın kitabını oku İslam'ı yay iyiliği emret kötülükten sakındır. Seninle ilişkisini kesen akrabalarını sen ziyaret et. Seninle konuşmayan kimseyle önce sen konuş. Senden isteyene ver. Ne kadar zor değil mi bunu yapabilmek? Ama büyüklük bu zaten. Sakın laf taşıma. Çünkü laf taşımak insanların kalplerine düşmanlık tohumunu eker. İşte bir babanın evladına tavsiyesi de bu. Her bir cümlenin üzerinde ayrı ayrı durmak lazım ama artık siz o kadar arifleri dinlediniz arif oldunuz arife tarifine gerek siz de bu kadar kısa cümlelerden kendi dünyanıza çok şeyler taşıyacaksınız. Allah hepimizi taşıyanlardan etsin inşallah. İlim devletinin sultanı diyeceğiz İmam Caferi Sadık'ı bugün anlamaya çalışırken dedik ya geçen ders İlim gerçekten bir devlet, alim ise gerçek bir sultan. Gerçekten ilim insana böyle bir özellik, böyle bir güzellik kazandırıyor. Bugün İstanbul'un birçok farklı tarafından gelip şuradaki sofraya talip olmanız bile ilmin bir kerameti değil mi? Yoksa niye dinliyesiniz? Niçin saatinizi burada harcayasınız? En güzel örneği biziz. Biz bunun... Örneği ve misaliyiz. Biz ilim devletinin çok farklı bir sultanını bugün ilim çerçevesinde anlamaya çalışacağız. Anladığımız zaman da bu ifadeyi biraz daha iyi kavramış olacağız inşallah. Ama ben öncesinde birkaç tane size farklı isimlerden örnek vermek istiyorum. Mesela Ata İbni Ebi Rebah ismini muhakkak birçoklarınız duymuştur okumuştur. İmam Cafer-i Sadık'ın da kendisinden hadis aldığı bir alimdir. Tabi'in devrinin dev isimlerinden biridir. Bugün inanın hangi tefsir kitabını açsanız, hangi fıkıh kitabını açsanız, hangi hadis kitabını açsanız Ata İbni Ebi Rebah'ın ismine rastlarsınız. Aslında Köle bir aileden gelen birisi babası Yemenli köle olarak Mekke'ye geliyor. Azatlığını elde ediyor. Daha sonra ilimde öyle bir noktaya geliyor ki parmakla gösterilen biri oluyor. Ben onun affına sığınarak onu size biraz tarif etmek istiyorum. Kaynaklarımız diyor ki simsiyah bir bedeni vardı. Öyle ki görenler onun yabancı olduğunu hemen anlarlardı. Bir eli çolak. Ayağı sakat burnu kesik gözü ise şaş. Ne kaldı diyeceksiniz ki ama böyle ve diyorlar ki insanlar onu sokakta gördükleri zaman eğer tanımıyorlarsa affına sığınarak söyleyeceğim onu dilenci zannederlerdi. Ama ne zamanki ilim meclisinde oturur ve konuşmaya başlardı. İnsanlar dudaklarına kitlenir onun kelimelerini kaçırmadan tutmaya çalışırlardı. Nice valiler, halifeler, sultanlar ata İbni Ebi Rebah'ın evinin önünde sıraya girerler ondan fetva almak için saatlerce beklerlerdi. Hadi ben susayım siz söyleyin. Gerçek sultan kimmiş? Alın size bir örnek. Süleyman bin Abdülmelik, Emevilerin en meşhur sultanlarından bir tanesi. Size onu anlattım. Bir rivayet aktarıyor. Ata İbni Ebi Rebah alakalı. İki oğluyla beraber bir gün Mekke'de atayı ziyarete gidiyorlar. Varıyor Süleyman bin Abdülmelik herhalde devlet işlerine ait birkaç şey şeyden fetva alacak. Onun ilminin yüceliğini, değerini anlamanız için İbn Abbas'ın şu sözünü zihninizde tutmanız lazım. Mekke'den İbn Abbas'a fetva için gidenlere diyordu ki İbn Abbas tercümanul Kur'an olan Hazreti Abdullah İbn Abbas'tan bahsediyorum size. İçinizde ata gibi biri varken niye geldiniz bana? Gidin onun verdiği fetva neyse odur. İbn Abbas'ın ilmini tasdik ettiği birisi ve Süleyman bin Abdulmelik onu ziyarete gidiyor. Varıyor, söyleyeceğini söylüyor, alacağını alıyor. İki oğluyla beraber atanın huzurundan çıkarlarken diyor ki oğullarına. Oğullarım, gerçek sultanın kim olduğunu anladınız mı? Siyah bir kadının Siyah oğlunun dizinin dibinde oturdum ve ondan fetva almak için dakikalarca bekledim. Zannetmeyin ki babanı sultandır asıl sultan odur. Öyleyse eğer ilmin arkasında olun ve onu elde etmek için gayret gösterin. Süleyman bin Abdülmelik'in söylediği söz bu. Abdullah İbni mübarek desem size Hatırlarsınız değil mi tarih onu bize nasıl bir ifadeyle takdim ediyor. Peygamber görmemiş sahabi Onun için kullanılan bir ifade bu. Etbai tabi'in döneminde yaşamış Ama öyle bir sahabi ufkunu yakalamış ki onu görmede görenler öyle söylüyor söylüyorlar. Peygamber görmemiş sahabi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı görmedi ama yaşadığı hayatla, zühdle, ibadetle aynen Resulullah'ın ashabı gibiydi. Harun Reşit Şam'a 160 kilometre uzaklıktaki Rakka şehrine giriyor. Tarihin en önemli şehirlerinden birisidir. Şimdi biraz farklı bir noktada insanlar sokaklara dökülüyorlar Harun Reşit'i karşılamak için. O anda da Abdullah İbni Mübarek yanında birkaç talebesi üzerinde biraz eski cübbe şehrin başka bir yerinden Rakka'ya giriyor. İnsanlar Abdullah İbni Mübarek geldi. Abdullah İbni Mübarek geldi diye birbirlerine haber uçurunca Harun Reşit'i karşılamak için çıkan halk bir anda Abdullah İbni Mübarek'e yöneliyor. Abdullah İbni Mübarek'e. Böyle bir teveccüh olunca sadece yanında askerler ve bir miktar insanla kalıyor Harun Reşit Şaşırıyor ne oldu diyoruz? Diyorlar ki ey emir el müminin Horasan'ın en meşhur alimi geldi Abdullah İbni Mübarek halk onu karşılamaya gitti Harun Reşid'in hanımı Zübeyde Hanım o da farklı birisidir Şöyle bir söz söylüyor Harun Reşit değilmiş sultan meğer sultan Abdullah İbni Mübarek'miş biz bu kadar askerle devletin bu kadar imkanıyla insanları bu kadarlık bir yerde tutmaya çalışırken yaşlı bir zat girecek şehre bütün insanları etrafında toplayacak gerçek sultan kimmiş? Meğer Abdullah İbni Mübarek'miş. Son bir örnek aktarayım size. Arapça ile uğraşanlar biraz o dil meselesiyle ilgilenenler o ismi çok iyi bilecekler. Arap dil kurallarını koyan alimlerden birisi El Ferra çok farklı bir isimdir. Allah ondan da ebeden razı olsun. Vakit dönem Abbasi halifelerinden Me'munun dönemidir. Me'mun iki oğlunu Ferran'ın yanında ilim öğrensinler diye vermiştir. O çocuklar da çok sevmişler hocalarını. Ne zaman hocaları ayağa kalksa ikisi koşuşturuyor etrafında. Dışarıya çıktıkları zaman da sultanın çocukları dikkat edin. Hocalarının ayakkabılarını koymak için yarışıyorlar. Ve artık o yarışma öyle bir hale gelmiş ki şunu anlaşmışlar. Bir ayakkabıyı sen koyacaksın bir ayakkabıyı ben. Buna şahit oluyor Memun. Bakıyor ki çocukları hocalarının ayakkabısını koymak adına böyle bir yarış içerisindeler. Çağırıyor Ferra'yı. İnsanların en güçlüsü kimdir diye soruyor. Ferra diyor ki sensin ey emir el müminin. Hayır diyor ben değilim. İnsanların en güçlüsü odur ki ayağa kalktığı zaman ayakkabısını koymak için iki tane şehzadeyi kendisine hizmetçi kılandır. Büyüklük neredeymiş? Kimmiş gerçek sultan siz buradan anlayın. İşte o sultanlardan bir tanesi İmam Caferi Sadık ve biz onun ilmini anlamak için inşallah... Bir, beraberce bir gayret göstereceğiz kolay mı cafer Sadık'ın ilmini bir derste anlatmak e kolay değil zaten hepsini anlatacak da değiliz mesela ilmi aldığı hocalardan kısmen bahsettim size başkalarından bahsetmem lazım ona vaktimiz yok onun ilmini dayandırdığı bir usul var kendine özgü bir usuldür onu ele almamız gerekir ona vaktimiz yok onun talebeleri var ayrı bir bahistir talebelerine ait birkaç şeyi söyleyeceğim oluşturduğu bir mezhebi var mezhebinin kendinden sonra geçirdiği bazı evreler var bunların hepsi Caferi Sadık'ın ilim bahsinde işlenmesi gerekir ancak bunların hepsine böyle sayılı dakikalarda zaman ayırmak ve sıkıştırmak doğru olmayacak onun için ben üç başlık altında İmam cafer Sadık'ın ilmini size aktaracağım. Üç başlıktan bir tanesi alimlerin sözleri üzerinden, bir tanesi kendi sözleri üzerinden, bir tanesi de yetiştirdiği talebeler üzerinden. Bu üç başlık çerçevesinde, İlim devletinin sultanı olan İmam cafer Sadık'ın en azından ilim noktasındaki seviyesini ve ilminin biraz muhtevasına ait bilgileri beraberce anlamış olacağız. Alimlerin sözlerinden birinci bahis bu. Yaşadığı dönemi biliyorsunuz tarih aklınızda. Alimlerin bol olduğu bir zaman gerek ilmi aldığı hocalar gerek o gün çağdaşı olan hocalar gerek ilmi intikal ettirdiği talebeler ki onların her biri sahasında bambaşka bir isim birazdan onlara ait bazı şeyleri paylaşacağım. Böyle bir zeminde ilminden bahsetmesi ve başka alimlerin ilim noktasında onu tasdik etmesi zaten ilim noktasında Caferi Sadık'ın nerede durduğunu bize gösterir. Birkaç isimden örnek vereyim. Hepinizin tanıdığı isimlerden seçtim örnekleri. İmam Malik desem kimden bahsettiğimi anlarsınız değil mi? Maliki mezhebinin kurucusu olan Malik bin Enes ki Allah ondan ebeden razı olsun, bizim dört büyük mezhep imamımızdan bir tanesidir. İmam Caferi Sadıkla ilim noktasında bir iletişimi var onun hatta birçok alanda İmam Cafer-i Sadık'tan ilim almıştır yani İmam Malik bir yönüyle İmam Cafer-i Sadık'ın talebesidir dersek bunda bir mübalağa yok öyledir sözleri de onun ispatıdır zaten diyor ki İmam Malik ilim ibadet ve takvada Cafer bin Muhammed gibisini hiçbir göz görmemiş hiçbir kulak işitmemiş hiçbir kalp tasavvur etmemiştir eğer İmam Malik bu sözü söylüyorsa oturup üzerinde biraz düşünmemiz lazım yine başka bir sözünde İmam Malik diyor ki Cafer bin Muhammed'e gelir ondan ilim alırdım Dediğim ya ilim noktasında böyle bir ilişkisi var o çok gülümseyen bir insandı tebessüm yüzünden hiç eksilmezdi Yanında ne zaman Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın adı anılsa güzel olan yüzü daha da güzelleşirdi. Sonra birden yüzü sapsarı kesilirdi. Ben onun yanına çok gidip geldim. Ne zaman gitsem onu üç halde gördüm. Ya namaz kılıyordu ya oruçluydu ya Kur'an'ın başındaydı. Bir kez olsun onun abdestsiz hadis rivayet ettiğine şahit olmadım. Sözlere ne olur dikkat edin. Bir kez olsun yani Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyecekse eğer o konuda da kendisini hazırlar ki bu sahabenin edebiydi zaten. Ben de size sahabeden edebi öğrenmiş bir imamı anlatıyorum. O edep onda da en üst düzeyde vardı. Yanına oturduğum zaman altında minder varsa kesinlikle beni yerde oturtturmaz. Altındaki minderi çeker benim altıma koyar beni onun üzerine otuttururdu. Bu da büyüklerin kıymetini ancak büyükler bilir sözünün bir göstergesidir. İmam Malik'in onu böyle resmetmesi böyle tasvir etmesi, ilim noktasında onun nasıl bir seviyede olduğunu ifade etmesi üzerinde durulması gereken bir konu. Süfyan Sevri dersem, birçoklarınız tanırsınız değil mi onu? O da ehli sünnetin çok önemli isimlerinden bir tanesidir. Allah ondan da ebeden razı olsun. Onun talebelerindendir. Yani Cafer-i Sadıkla Süfyan-ı Sevri arasında da hocalık talebelik ilişkisi vardır ve çok kez süfyan Sevri İmam Cafer-i Sadık'tan gider ilim alır hadis dinler bazı fetvaları ondan sorar onun üzerinde de ilmini geliştirirdi. Bir gün geliyor ne olur diyor ey imam bana bir tavsiyede bulun bir şeyler söyle söylüyor bakın ne söylüyor. Ey Süfyan, Allah'a tam anlamıyla güven ki mümin olabilesin. Allah'ın bölüştürdüğüne rıza göster ki zengin olabilesin. Komşularınla iyi geçin ki Müslüman olabilesin. Bir daha diyeyim mi bu cümleyi? Komşularınla iyi geçin ki Müslüman olabilesin. Günahkarla arkadaşlık etme ki, kirlenmeyesin bir iş yapacağın sıra Allah'tan korkanlarla istişare yap ki pişman olmayasın sözlerin güzelliği mesajın güzelliği bambaşka ufuklara götürüyor hayran kaldım diyor Süfyan-ı Sevri bizzat bize nakleden de Süfyan-ı Sevri'dir hayran kaldım diyor bir daha dedim ki ne olur imam bir daha tavsiyede bulun bir daha bir şey söyle dedim bu sefer dedi ki aşiretin olmadan güçlü malın olmadan zengin olmak istiyor musun? Hemen merakla evet dedim. Öyleyse Allah'a isyan edip zillete düşeceğine Allah'a itaat edip izzete kavuşmalısın. En büyük güç ve zenginlik Allah'a kul olmaktadır. Allah'a kul olan başka neye kul olabilir ki İşte süfyan Sevriye'de söylediği sözlerden sadece iki tanesi çoktur bizim kaynaklarımızda baya bu konuda özellikle süfyan Sevri'nin İmam Cafer-i Sadık'tan duyduğu ve bize aktardığı rivayetler çoktur ama ben bu kadarıyla iktifa edeyim İmam Ebu Hanife ve İmam Cafer-i Sadık desem yine çok şey söylememiz lazım değil mi İmam Cafer-i Sadıkla İmam Ebu Hanife arasında farklı münasebetler var. Onları bir bir kısmını biliyorsunuz, bir kısmını yanlış biliyorsunuz. Onları düzeltmeye çalışacağız inşallah. Ama şu sözü bir hakikat. Ben insanlar içerisinde Cafer bir Muhammed'den daha fakih birisini görmüş değilim. İmam Ebu Hanife'nin İmam Caferi Sadık'ı ifade ederken kullandığı söz ben insanların içerisinde ondan daha fakih birini görmüş değilim. Dönem Halife Mansur'un zamanıdır. İmam Caferi Sadık'ın ilmi dört bir tarafa yayılıyor. Abbasi Devleti'nin ilk başları. El Mansur'da şöyle bir şey var. Ebu Hanife'de çok ciddi bir ilmi seviyesi var o günlerde İmam Ebu Hanife'nin. Acaba Caferi Sadık'ın ilmi insanların dediği kadar mı? Bunu test etmek için Halife el-Mansur İmam Ebu Hanife'den yardım istiyor. Diyor ki: "40 tane soru hazırla. Bir meclis tertipleyelim. Sor o soruları. O sorulara verdiği cevaba göre de Caferi Sadık'ın ilminin olup olmadığını test edelim." Burada Halife el-Mansur'la İmam Ebu Hanife arasındaki ilişkinin böyle olmasından yola çıkarak sakın sonuna kadar da ilişkinin böyle gittiğini zannetmeyin. İmam Ebu Hanife Abbasi devletinin ilk kuruluş zamanlarında onların Ehli Beyt'ten olma özelliğinden dolayı onların iyi olduğunu ve Emeviler gibi zulüm yapmayacaklarını zannetmişti ama birkaç yıl sonra bakmıştı ki Abbasilerin yaptıkları zulümler de Emevilerden geri kalır değil bu sefer İmam Ebu Hanife Emevileri ne kadar eleştiriyorsa daha yüksek bir sesle Abbasileri eleştirdi hatta onların kadısı olan İbni Ebi Leyla'nın bazı fetvalarını o fetvalar temelsiz yanlıştır diye yüksek sesle dile getirdi İmam Ebu Hanife bunları yapınca Halife El Mansur valileri aracılığıyla haber gönderdi dedi ki madem eleştiriyor benim kadımı gelsin kadılık görevini alsın kadılık görevini o yapsın. Halife El Mansur biraz akıllı birisiydi çok iyi biliyordu İmam Ebu Hanife'nin bu görevi almayacağını. Hayır dedi ben o işin adamı değilim benim verdiğim fetvalara ne sen rıza gösterirsin ne senin kumandanların ne senin ailen. Ben de senin istediğin fetvaları verecek birisi değilim. Onun için ben bu işte yokum dedi. Ama Halife Mansur ısrarla İmam Ebu Hanife'nin o görevi kabul etmesini istedi. Baktı ki etmiyor İmam Ebu Hanife'ye şu teklifte bulundu. Seni baş kadı yapalım. Yani bugünkü ifadeyle konuşayım. Anayasa mahkemesi başkanı yapalım. Bütün kadılar sana bağlı olsun. İmam Ebu Hanife onu da kabul etmedi. Meşhur sözünü biliyorsunuz değil mi valiye dediği sözü vasıt mescidinin kapılarını saymamı isteseniz bile asla onu yapmam. Burada bir tavır vardı aslında İmam Ebu Hanife'nin. İmam Ebu Hanife ortaya çıkan o sıkıntıları bu istikametiyle doğrultmaya çalışıyordu. Ve bilsem ki beni Fırat'ın sularına atacaksınız boğacaksınız. Ben yine de sizin istediğinizi yapmayacağım sizin bana teklif ettiğiniz görevleri kabul etmeyeceğim diyecektir. Netice ne oldu peki Halife El Mansur İmam Ebu Hanife'yi zindana attırdı her gün 10 kırbaç cezası verdirtti. Öyle bir hale geldi ki İmam Ebu Hanife bitti artık hayatının son devreleri. Çıktı bu sefer ilim noktasında, irşat noktasında sıkıntılara ve sınırlamalara maruz kaldı. Zaten Abbasi zindanlarından çıktıktan sonra da İmam Ebu Hanife şehit oldu. Ne dedi gitti nasıl bir imamımız var bilin diye söylüyorum. Beni gasp edilmemiş topraklara gömün. Ne dedi Halife El Mansur yaşadığın sürece bana rahat ettirmedin giderken de bu sözü söyleyip gittin o öyle bir söz söylemişti ki Abbasilerin siyasetini temelden sarsan bir sözdü aslında o İmam Ebu Hanife o sözü çok iyi bilerek söylüyordu öyle bir söz söylemişti ki o günden sonra Halife Mansur o sözün vicdan azabı içerisinde yaşadı onun için İmam, İmam Ebu Hanife dediğim zaman ne olur zihninizde bu bilgiler olsun. Evet işin bidayetinde Halife El Mansur'la biraz daha sıcak ilişkileri vardı. Bu rivayette o günlere ait. Halife El Mansur ona söylüyor 40 tane soru hazırla İmam Cafer'de çağrılacak bir mecliste müzakere edilecek. Çağrılıyor meclis kuruluyor. İmam Ebu Hanife bize rivayet ediyor İçeriye girdim diyor. Heybetinden Caferi Sadık'ın hiçbir şey söyleyemedim. Alimin heybeti, alimin güzelliği bambaşka. Yanına oturdu, oturdum. Halife el-Mansur dedi, İmam Caferi Sadık'a soruyor. Tanıdın mı onu? Tanıdım diyor. O Ebu Hanife'dir. Bilir birbirlerini tanıyorlar çünkü. Sana sorular soracak dedi ve başladı İmam Ebu Hanife İmam Caferi Sadık'a sorular sormaya. İmam Ebu Hanife diyor ki sorduğum her soruya şöyle cevap veriyor cevaba dikkat edin siz Iraklılar bu meselede şöyle dersiniz Medine ehli bu meselede şöyledir biz ise bu meselede şöyle deriz ve 40 tane soruyu böyle cevaplıyor hem Irak ehlinin fetvalarını söylüyor yani o mesele hakkındaki görüşlerini söylüyor. Hem Medine ehlinin görüşlerini söylüyor hem de diyor ki biz böyle düşünüyoruz. İmam Ebu Hanife hayran oluyor. Sonsuz nedir? Alim çok şey bilen değil. Alim alimlerin ihtilaflarını da bilendir. İhtilafı biliyorsa eğer alimdir. Hayran oluyor İmam Ebu Hanife bir ilim adamı olarak ilmin ne demek olduğunu bilen birisi Caferi Sadık'ın o mesele hakkında görüşlerini dinleyince onun tasdiki böyledir. Ve kendisi şunu söylüyor diyor ki bazen bizim görüşlerimize uygun şeyler söyledi bazen Medine ehline uygun şeyler söyledi onların görüşlerine uygun bazen de kendine özgü şeyler söyledi. Ben çok araştırdım bu hafta belki saatlerimi aldı o mesele bakmadığım kitap kalmadı. Dedim ki keşke bir bilsek şu kırk mesele nedir. Bir öğrenseydik epey bir şey alacaktık orada halen bulmuş değilim. Orada söylemiyor İmam Ebu Hanife ama meseleyi bize böyle tasvir ediyor. Son söylediği cümle mühim bir cümle alim başkalarının başka alimlerin ihtilafını bilendir bu söz size bir hadisi hatırlattı mı ne diyordu aleyhissalatü vesselam efendimiz ümmetimin ihtilafı rahmettir ben bu hadisi çok kullanırım siz dikkatli olanlar fark edecektir ancak bu hadis ciddi bir tenkide de tabi tutulmuştur özellikle mutezili imamlar ve başkaları hadisin mevzu olduğunu senet itibariyle ele alırken zincirdeki bazı isimlerden dolayı farklı bir biçimde nitelendirilmiş metin yönüyle de çok ciddi eleştirilmiş şöyle bir itiraz yapılıyor bu hadise eğer ümmetin ihtilafı rahmetse ittifakı azap mıdır böyle anlaşılır mı bu mesele demek ki anlaşılmış Hatip El-Baghdadi Allah ona da rahmet eylesin. Büyük bir muhaddistir. Bu hadisi eleştirenleri öyle bir sert eleştirir ki ben o eleştiriyi size söylemeyeyim. Ama içinize bir şey düşüreyim gidin araştırın bulun. Öyle bir sert eleştirir ki çok farklı bir şey söyler. Burada ümmetin ihtilafı rahmettir hadisi. Eğer bu şekilde anlaşılırsa karşısına... İttifakı azaptır diye anlaşılmaz. İmam Nevevi de bu hadisi değerlendirir. Evet rahmettir. Çünkü ümmetin ihtilafında ümmetin sıkıntılarının çözümü için yollar bulunur. İttifak ya da ihtilaf dinin hangi alanlarındadır? Bunu tespit ettiğimiz anda meseleyi anlarız. Dinin akaid sahasında, itikatta, imanda, İhtilaf olmaz orada ittifak olur aslında ittifak olur aslında ihtilaf olmaz ama fer'i meselelerde Furu'ya ait olan meselelerde ihtilaf olur ne diyor İslam'ın 5. Raşit halifesi Ömer İbn Abdülaziz Onun sözünün üzerinden bu hadisi anlayalım diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının birbirleriyle ihtilaf etmesi binlerce kızıl deveye sahip olmaktan bana daha sevimli gelir çünkü onların ihtilaflarında ümmet için rahmet vardır onlar ihtilaf ettiler de alanlar açıldı bizde bizde ve biz o alanları şu anda kullanıyoruz dolayısıyla bugün mezheplerimizin arasında var olan fıkhi ihtilaflar bizim için rahmettir ve bu rahmet çok farklı bir biçimde de halen güzelliğini devam ettiriyor ama işin aslına geldiği zaman orada zaten ihtilaf olmaz orada ittifak, no, ittifak olmalı ve oraya asla başka bir şeyi sokmamalı İşte İmam Ebu Hanife bu meseleyi de böyle bize söylerken İmam Cafer-i Sadık'ın ilim noktasında nerede durduğunu da bize ifade etmiş oluyor öyle bir alim ki emsali yok Öyle bir alim ki sadece kendi görüşünü bilmiyor. O gün var olan iki mektebin görüşünü de Irak ekolünü de Irak mektebini de o ekol kelimesini kullanmayalım. Mektep demek daha doğrudur ve Medine mektebini de bilir onların görüşlerinin yaslandığı delilleri de bilir kendi delillerini de ona göre söyler. Alimlerin sözlerinin üzerinden de böyle anlamak gerekir. Gelelim ikinci bahse. Kendi sözleri üzerinden İmam Caferi Sadık'ı anlamaya çalışsak. Zaten birkaç sözünü aktardım da biraz daha aktarayım size. Mesela o kendisi ilim talep edenler üç sınıfa ayrılır deyip üç sınıfı bize tasvir ediyor. Neymiş o üç sınıf? Bir grup İlmi cehalet ve şüpheyi yaymak için başka bir grup ilmi bir güç olarak kullanıp insanlara üstünlük kurmak ve aldatıp dolandırmak için bir diğer grup ise fıkıhta derinleşmek. İşin aslına inip o aslını kavrayıp akletmek için öğrenirler. Üç sınıf ilim talibinden bahsediyor. Ve sonra sözüyle bu üç sınıfı bize tasvir ediyor. Diyor ki cehalet ve şüphe yaymak için ilim öğrenen kimse rahatsız edicidir. Şüphe uyandırır, toplantılarda, meclislerde ilimden söz ederek üzerine hilim ağır başlılık kisvesini giyerek itiraz eder. Oysa bu kimse huşu hırkasına bürünmüş görünse de takvadan yoksundur. Allah böyle kimselerin burnunu yere sürter ve onun nefesini keser. Siz bakmayın bazılarının sesinin gür çıktığına. Eğer Allah için değilse akıbet budur. E gördük de değil mi? Nicelerini gördük süreç içerisinde 28 Şubat'ta şu zamanda bu zamanda nice adamlar gördük televizyonda neler söylediler neler yaptılar nerede şimdi neredeler yok Allah nefeslerini kesti burunlarını da yere sürttü Eğer ilim Allah için olmazsa akıbeti bu ilmi güç vesilesi gibi kullanan dolandırıcı kimse ise hilekardır Sözünde durmaz bir menfaatçidir. Kendisine denk ve benzer olan kimselere karşı üstünlük taslar. Bilgi olarak kendinden aşağı olsa bile zenginlere sırf zenginliğinden dolayı tevazu gösterir, yardakçılık eder. Yani alimdir güya başka alimlere karşı kibirli ama zenginlere karşı tevazu gösterir. Bu adam... Zenginlerin tatlıları karşısında gevşerken dinini yıkar. Bunun gibisini Allah hakikate karşı kör eder. Onun eserlerini şu son cümleye dikkat edin. İlim ehlinin eserlerinin arasından siler atar adını da keser. Çıkar bir gün denizin üzerindeki köpük gibidir. Gürültüsü çoktur. Sen onun yıllarca süreceğini zannedersin. Ama temelde menfaat olduğu için yardakçılık olduğu için uzun sürmez o, onu da Allah bir gün siler götürür. Ya üçüncü sınıf, Anlama ve akletmek için ilim öğrenen kimseye gelince O da darip ve mahsundur. Gecelerini uykusuz geçirir. O cübbesi içinde elbisesi içinde iyice olgunlaşmıştır. Zifiri karanlıkta kalkıp ibadet eder. Kendimi gösterdiğime bakmayın biraz önce de kendimi gösteriyordum. Sadece ifade etmek için diyorum nerede keşke o sınıftan olabilsek. İşlediği amellerde hep huşu içindedir. Yüreği titrer şefkatle insanları Allah'tan korkmaya davet eder. Bakışlarını kendine kendi yapıp ettiklerine çevirmiştir. Zamanının insanlarını da tanır. Bazen en sevdiği kardeşlerinden bile uzaklaşıp yalnızlaşmak ister. Bazen en sevdiği kardeşlerinden bile uzaklaşıp yalnızlaşmak ister. Allah böyle kimselerin ilim temellerini sağlamlaştırır ve kıyamet günü onlara eman vererek güvende olmalarını sağlar. Allah bizleri de onlardan saysın inşallah. Bizleri de o ilim taliplerinden, o ilim adamlarından sayısın. İmam Caferi Sadık bu üç sınıfı kendi sözleri üzerinden bakın ilmini anlatıyoruz. Sayarken üçüncü sınıfın ideal bir sınıf olduğunu söylerken kendi dünyasında ne olmuş ne bitmiş söyledim. Ama bir hakikat var onu beyan etmem lazım. 1300 küsur sene sonra bile tarih onun böyle olduğunu tasdik ediyor. Eğer onun böyle olduğunu tasdik etmeseydi 1300 küsür sene sonra ne işimiz vardı böyle bir mecliste İmam Caferi Sadık'ı ve ilmini anlasay, anlamaya çalışmanın çalışmanın demek ki böyle bir tarihi gerçeklik Allah'ın unutturmaması halen adının ve ilminin yaşanması onun o sınıftan olduğunun en önemli işaretidir. Bakın başka bir sözü Yüce Allah meleklerde şehvetsiz akıl, hayvanlarda akılsız şehvet, Adem oğullarında ise her ikisini yaratmıştır. Anladınız mı? Bir daha söyleyeyim mi? Yüce Allah meleklerde şehvetsiz akıl, melekler haş akılsız değil, iradeleri yok, irade ayrı, akıl ayrı. Meleklerde şehvetsiz akıl, hayvanlarda akılsız şehvet, Adem oğullarında ise ikisini yaratmıştır son cümleye ne olur İyice dikkat edin dolayısıyla kimin aklı şehvetine galip gelirse o meleklerden daha üstündür kimin de şehveti aklına galip gelirse o hayvanlardan daha aşağıdır işte bir arif işte bir alim bu nasıl bir hikmet nasıl bir irfan Nasıl bir söz üzerinde durup saatlerce konuşmamız gereken bir şey ama dedim ya onu size havale ediyorum bir kardeşinin seni kötülediğini duyduğun zaman üzülme bakın direkt hayatımızın içine konuşacak şimdi çünkü sen onun dediği gibiysen söylenen o sözler belki günahının kefareti olur cezan bu dünyada sana gelmiş olur yok eğer onun dediği gibi değilsen bu da senin için bir iyilik olur sevaplarını arttıran bir vesile olur alın size bir başka söz eğer kötülüklerin varsa ve biri konuşuyorsa üzülme cezanı aldın ama değilse sevin Allah sana o manada sevap verdi iyilik verdi son bir söz kim haksızlığa kızmazsa nimete şükretmiş olamaz bir daha söyleyeyim mi kim haksızlığa kızmazsa nimete şükretmiş olamaz e biz böyle bilmiyorduk hep nimete şükrü elhamdülillah dediğimiz zaman yerine geldiğini zannederdik ama öyle değilmiş Allah sana dil vermiş Allah sana göz vermiş Allah sana el vermiş bunlar her biri bir nimet ses vermiş seda vermiş yanında bir haksızlık yapılıyor bunca nimetin şükrü elhamdülillah demekle yerine gelir mi? Hani her nimetin şükrü kendi cinsindendi yanında haksızlık mı var haksızlık karşısında susma ki. Onların hepsinin şükrünü eda etmiş olasın. İmamı Caferi Sadık'ın bize söylediği bu. Peki üçüncü bölüme gelelim. Yetiştirdiği talebeler üzerinden. İmam Caferi Sadık böyle bir ilim. Bu kadar güzel bir irfan ve hikmet varsa nasıl talebeler yetiştirmiştir? Tahayyül edebiliyor musunuz? Hadisse bir cümle söyleyeyim. Yetiştirdiği talebelerinin sayısı tam dört bindi bereket bu işte dört bin insan onun ilim tedrisatından geçenler neler almışlar neler öğrenmişler işin ayrı bir tarafı talebelerine şöyle bir bakın çok farklı isimler göreceksiniz İmam Malik mesele onlardan birisiydi Süfyanı Sevri onlardan birisiydi. İslam ilim tarihinin yüz akı olan şahsiyetlerden bir tanesi. Kimya ilminin kurucusu Cabir bin Hayyan onun talebesi. Alın size onun ilminin seviyesini gösteren bir şey. Bir şey söyledim geçen derslerde dedim ki o dönemin alimleri ilahiyat ile diğer ilimleri birbirinden ayırmazlardı. O şimdiki bir hastalık coğrafya deseniz. Astronomi deseniz fizik deseniz hendese deseniz kimya deseniz hepsi peygamber ve Selam'ın mescidinde onun bulunduğu o ortamda o zeminde anlaşılır ve öğretilirdi. Cabir bin Hayyan da onun ilim halkalarında yetişmiş birisi. Açın bakın onu anlatan kitaplara maul meliki diye bir sudan bahsediyorlar bugünkü karşılığı baktım ben kral suyu diyorlarmış neymiş bu su neye yarıyormuş altını ayrıştırıyormuş ve bu onlarca deneyle ancak elde edilebilecek bir şey tuz ruhunu karıştırıyorsun kimyasal bazı şeyler yapıyorsun o işlemlerden sonra o suyu elde ediyorsun Cabir bin Hayyan'a o suyu yani kral suyunu öğreten alim Caferi Sadık'tır ve onun dışında daha nice şeyleri Cabir bin Hayyan ondan öğrenmiştir. Yine bakın onun talebeleri arasında Süfyan İbni neyi görürsünüz. Kim Süfyan İbni Üyeyne? Devrinin en meşhur muhaddislerinden ve fakihlerinden. Bugün biz Süfyan İbni Üyeyye'nin üzerinden tam 7000 bin rivayet okuyoruz. Hadis külliyatımızda. Yedi bin rivayet Süfyan İbni yine rahmetullahi aleyhinin üzerinden bize gelir. İbni Cüreyç onun talebelerinden bir tanesi. Ona Melikul Kurra diyorlar. Yani ney? Kurraların sultanı. Bakın her alanda talebelerini görüyoruz. Fakihül Mekke deniyor o zata. Ve bu zat... Yaşadığı dönemin en büyük müfessiri fakihi muhaddisi olarak kabul ediliyor. Ebu Asım en Nebil yine muhaddislerden ve otorite isimlerden birisi. Bugün kendisine nispet edilen bin rivayeti okuyoruz biz hadis külliyatında. Yahya İbni Said el Ensari. Onun için ne diyor biliyor musunuz? Siyerin ve siretin üstadı olan İbn Sa'd hadis ilminde sika, güvenilirdir, hüccettir. Bize çok hadis rivayet etmiştir. Yahya İbn Said. Ve onun için yine şu da söyleniyor. Medine'de ondan daha fakih birisi, daha alim birisi yoktu. Kimin talebesi? Caferi Sadık'ın talebesi. Yahya el-Kattan o da büyük bir muhaddis. Bakın Ahmet bin Hanbel onun hakkında ne diyor? Yahya İbni Said el Kattan mislinde birini görmüş değilim. Ahmet bin Hanbel'in onun hakkındaki bir sözü. Ondan daha alim bir zata da rastlamadım diyor. Bir şey söyleyeceğim. Şu saydığım isimlerin hepsinin ehlü sünnet imamlarından olduğunu unutmayın. Yani Caferis Sadık'ın ilmini devam ettiren o silsileden bahsettim size. Ve onun üzerinden bir sürü hadis bize naklediliyor. Bugün Ehli Sünnet kaynaklarında biz Caferis Sadık'ın adını okuyoruz. Bakmayın siz bazıları farklı şeyler söylediğine. Mesela biz Müslim gibi temel hadis kaynaklarımızda İmam Cafer-i Sadık'tan tam 17 tane rivayet okuyoruz. Kim demiş ehli sünnet kaynaklarında imamlardan rivayet yok diye? Asya söylüyorum gidin bakın. 17 tane İmam Cafer-i Sadık'tan hadis okuyoruz biz. Rivayet naklediliyor bize. Yine Kütüb-i Sitte'nin İmam Buhari dışında İmam Nesai'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da ve diğer onlarca kitapta hakim el Nisaburi'nin El Müstedrek'inde ve diğer kitaplarda İmam Caferi Sadık'tan nakiller okuyoruz. Peki niye İmam Bukhari'yi istisna tuttuk? O da bir usul meselesi. İmam Bukhari sahihini oluştururken şöyle bir kaide üzerine oluşturuyor. Çok kaideler var da bununla alakalı bir kaideyi size söylüyorum. Hadisi rivayet eden ravi ne kadar adil. Ne kadar alim ne kadar sika olursa olsun onun meclisine gidenler içerisinde yalancı sıkıntılı adamlar varsa İmam Bukhari o raviden sahihine rivayet almıyor. Anladınız mı bir daha söyleyeyim mi? Budur usul meselesi. Ama aynı İmam Bukhari onun Edebül Müfret diye bir kitabı var. El Edebül Müfret Türkçe'ye ahlak hadisleri diye tercüme edildi. Çok güzel bir kitaptır. Ahlak hadislerini cem ettiği bir kitaptır İmam Bukhari'nin. İmam Bukhari'nin sadece kitabı Es-Sahik'ten oluşmuyor. Mesela onun tarihi var ki bambaşka bir kitaptır. El Edebül Müfret'te ahlak kitaplarını derlemiştir İmam Bukhari ahlak hadis, ahlak hadislerini derlemiştir. O ahlak hadislerinin bir tanesini de Ebu Abdullah'tan yani kimden İmam Caferi Sadık'tan bize nakletmiştir. Gidin açın bakın göreceksiniz. Rahman suresinin 60. ayetinin tefsiri sadedinde bir rivayet oradan aktarıyor ve o rivayeti bize direkt İmam Caferi Sadık'tan aktarıyor. Dolayısıyla İmam Buhari'nin bu konudaki hassasiyetini bu şekilde bir usul meselesi ve İmam Bukhari'nin hassasiyetinden kaynaklanan bir mesele olarak anlamalıyız. Ama ehli sünnetin diğer muhaddislerinin derlediği kitaplar içerisinde İmam Caferi Sadık'ın rivayetlerinin olduğunu da unutmamalıyız. İşte İmam Caferi Sadık'ın ilim noktasında bize söyledikleri bu. Daha çok şey var da ben bu konuda bu kadarla yetineyim size. Çok anlattım Caferi Sadık'ı size ama üç şeyi anlatmadım. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Bir, onun vefatını anlatmadım size. İki, İmam Ebu Hanife'nin iki yılım olmasaydı onun yanında Numan helak olurdu sözünü aktarmadım size. Üç, İmam Ebu Hanife'nin annesinin babası vefat ettikten sonra Caferi Sadık'ın annesiyle evlenip İmam Ebu Hanife'nin üvey babası olduğunu anlatmadım size. Niye anlatmadım bu üç meseleyi bir şey var burada bir sıkıntı var onun için anlatmadım. Ben bu mesele bir mesele daha ekleyeceğim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin anne ve babasının ahiretteki durumunu. Ne alakası var diyeceksiniz biraz sabredeceksiniz alakasını göreceksiniz. Bu dört meseleyi inşallah Allah nefes verir ömür verirse bir dahaki ders anlatacağım size. Dört meseleyi bir daha söyleyeyim siz de biraz zihninizde bunun üzerinde zihin teri dökün. İmam Caferi Sadık'ın vefatı şehadeti. İmam Ebu Hanife'nin iki senem olmasaydı Numan helak olurdu sözü. İmam Caaferi Sadık'ın İmam Ebu Hanife'nin üvey babası olup olmadığı, bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anne ve babasının ahiretteki durumu. Dört mesele, bir dahaki dersimizin başlığı da dört mesele olacak. Bunları anlamaya çalışacağız inşallah. Allah gerçek manada anlayanlardan, kavrayanlardan etsin bizleri. Allah izin verirse, muhterem kardeşlerim, yarın sabah. Cemil kardeşimle beraber bizler Almanya yolcusuyuz. Hani derler ya derler değil Efendimiz aleyhissalatü vesselam der sözün en güzelini de o söyler. Misafirin duası makbuldür diye inşallah icabet gören dualardandır. Ben o yol sırasında hem size hem Avrupa'daki kardeşlerimize bol bol dua edeceğim. İman selametine iman bereketine inşallah. Ama sizden de bir şey istiyorum. Bakın birkaç gün sonra 31 Aralık dediğimiz günün gecesi yeni bir yıla gireceğiz miladi olarak. Ve biliyorsunuz biraz önce İmam Caferi Sadık'ın çok güzel bir tarifi oldu. Şehvet eğer insanın aklına galebe çalırsa varacağı nokta neresidir onu resmetti bize. O gece ne yazık ki insanlığın büyük bir kısmı böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacak ve şehvetlerinin kurbanı olacaklar. Gelin o gece eğer ille de kalacaksak, eğer ille de o gece uyanık olacaksak, hem kendi bir buçuk milyarlık İslam ailemize hem de dört buçuk milyar Kur'an'dan, sünnetten, Hazreti Peygamber'den bir haber yaşayan insan kardeşlerimiz olan hilkatta bize eş olan kardeş değil de hilkatta bize eş olan insanlara bir dua edelim. Allah'ım içimizdeki beyinsizlerden dolayı bizi helak etme diyelim ve insanlığın kefareti olsun diye o gece ellerimizi kaldıralım dua dua yakaralım seccadelerimize gözyaşını bırakalım bu insanlığın hidayet ile bulaş, buluşması adına bir çırpınışta bulunalım ne olur bakarsınız içimizden salih bir insanın duası çok yürekten yapılmış dua olur Allah bizi vesile kılar hidayet noktasında bu insanlığa uzatılacak o ellerden birisi de biz oluruz İnşallah ben size o duayları edeceğime söz vereyim siz de o duaları edeceğinize söz verin Ben Avrupa'daki kardeşlere de bunları anlatacağım bunları söyleyeceğim Belki farklı başlıklar işlenecek orada 3-4 tane program yapılacak ama ısrarla üzerinde durmamız gereken ve benim durduğum o konuda da özellikle sizden dua istediğim bir mesele var ki Zaman artık musab olma zamanıdır ve Avrupa'da da Musab İbni Ümeyr gibi olmanın imkanlarını üretme adına gayret ortaya koyma zamanıdır. Onun için oradaki kardeşlerimize Musab Bin Ümeyr'in ruhunu yansıtma adına bir şeyler söylenmeli. Eğer Allah bizi bu konuda kullanacaksa inşallah siz bu kardeşinize dua edin sözüne nefesine tesir katsın sözü biz söyleriz. Teesirini Rabbimiz yaratır. O insanların yüreklerine de Musab İbni Umeyr'in ruhu, o güzelliği inşallah katılmış olsun. Ben hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bizi de O'na emanet etmenizi istirham ediyorum. Ve ahir davane enil rabbil alemin. El Fatiha.